Bismillah, ve Vessalatu Vesselamu ala Resulullah. İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı? İntihar, İslam'ın haram kıldığı günahlardan, büyük günahlardan bir tanesidir. İnsanın kendi canına kıyması, her ne sebepten dolayı olursa olsun caiz değildir. Asla meşru kabul edilemez. Ancak... Bu hususlarda kişinin durumu göz önünde bulundurulmalıdır, tabii psikolojik durumu. İnsan dünyaya imtihan için gönderilmiş, imtihan alanında ne yapacağı sınanmak üzere, yani nasıl bir amel işleyeceği sınanmak üzere gönderilmiştir. İntihar eden kişi bu hayatına son verme eylemini kendisi yap, yapmış olmaktadır. Bu asla caiz değildir. Bu hususta cenazesi kılınır mı? Yani intihar edenin cenazesi kılınır mı? Bu hususta bir rivayet var. Öncelikle onu aktaralım. Hadis uzunca geçiyor ama ben kısaca bildireceğim. İbni Semure radıyallahu anlatıyor. Adamın biri ok temreniyle kendini öldürdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kılmadı. Yani intihar ettiği anlaşılınca namazını kılmadı. Fakat sahabelerin kılmalarını da yasaklamadı. Arkadaşınızın cenaze namazını kılınız buyurdu. Bu hadis e, kılmadığına yönelik hadis Ebu Davud e, cenaze Bölümünde, Müslüm'ün cenaze Bölümünde Nesai'de, Tirmizi'de, İbn-i Ahmed Ahmet bin Hanbel'de geçmektedir. Cenaze namazının kılmadığına yönelik arkadaşlarınızın arkadaşınızın cenaze namazını kılın buyurduğu rivayette Ebu Davud da yine Tirmizi'de ve İbn-i Macir'de tahriç edilmiştir. Şimdi kardeşlerim cenaze namazı kılınma hususunda şunu da dikkate almak gerekiyor. Yani intihar eden kişinin nasıl intihar ettiği biliniyorsa yani cinnet halinde mi canına kıymış hasta mıydı, psikolojik durum nasıldı bunu bilmemiz mümkün olmadığı için yani biliniyorsa zaten cinnet halinde olduğu biliniyorsa onun cenaze namazı kılınır. Ya da kullandığı ilaçlar nedeniyle bunu yapmışsa yine kılınır. Bunda tereddüt olmaz. Çünkü birçok ilaçlar insanları psikolojik tedavi amaçlı kullanılan ilaçlardan biliyoruz ki bazılarının Şöyle yan etkileri var. Kişiyi intihara sevk eden yan etkileri var. Eğer bunlar biliniyorsa zaten bunda bir şüphe olmaz. Bunun dışında e, intihar edenin tam manasıyla psikolojik durumunu bilmediğimiz için, e, nasıl intihar ettiğini bilmediğimiz için cenaze namazı kılınır. E, cenaze namazı yani Müslüman olan La İlahe İllallah diyenin cenaze namazı kılınır. Müslüman olduğu halde inkar ettiğine dair bir açık bir delilimiz yoksa cenaze namazı kılınır. Çünkü Peygamberimiz kendisi kılmamıştır, kıldır, cenaze namazına imamlık yapmamıştır ama sahabesinin kılabileceğine dair cevaz vermiştir. Bu, biraz önce ifade ettiğim gibi kişinin hasta olması, akli dengesinin yerinde olup olmaması, bu gibi durumlar yani tam manasıyla kestirilemediği için en doğru olan allah Alem intihar edenin cenaze namazının kılınmasının caiz olduğudur. Ancak bunun dışında, bunun dışında yani kişinin Müslüman olduğundan şüphe ediliyorsa zaten bu konumuzun dışında kalır. Eğer Müslüman olarak bildiğimiz birisi her ne nedenin olursa olsun, intihar etmişse biz hesabını Allah'a havale ederiz ve cenaze namazını kılarız. Elhamdülillah Rabbil Alemin.